Kur'an-ı Kerim'in meali abdestsiz okunabilir mi veya elle tutulabilir mi? Sadece Kur'an maali olan, şimdi bizim e, kitaplarımızın bir kısmında orijinal metil vardır. Hı hı. Altında veya kenarında da ne vardır? Mahaller vardır. Eğer böyle bir Kur'an'ı tutmak zaten Kur'an'ın kendisini tutmaktır. Evet. Ama hayır, orijinal metni yok. Sadece maal yazılı bu e, Kur'an demek değildir. Dolayısıyla bunu tutabilir. Kişi tutarak okuyabilirdi. Hı hı.